Sevgili dinleyenler merhabalar e, bu hafta e, yine sizi bu gündem yoğunluğundan biraz uzaklaştırmak e, istiyorum. Çünkü seçimlere de çok az bir zaman kalabiliyorsunuz Türkiye'nin gündemi yoğun ancak konuşulmayan tek şey e, maalesef e, Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan çözümsüzlükten çıkış yolları. E, bu hafta e, daha önce e, birlikte olduğumuz program yaptığımız Cevret Tellioğlu ile birlikteyiz. Kendisini bir kez daha konuk almak zorunda hissettim kendimi. Çünkü Cevet Tellioğlu'nun hazırladığı projenin ayrıntılarına, detaylarına indiğimizde Türkiye'de bir zihniyet devriminin gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Eminim bu söyleşeyi dinledikten sonra, yani bu radyo programını dinledikten sonra sizin de aklınızda benzer bir şey uyanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden büyük aile modelini yani geçen haftalarda yer verdiğimiz ve benim Türkiye'nin çıkış yolu olarak gördüğüm büyük aile modelini biraz daha detaylı olarak kendisinden dinlemek için bu hafta yeniden birlikteyiz. O günden bugüne bana gelen sorular oldu yaptığımız programla ilgili. Şimdi bu soruları da kendisine yönlendirme fırsatım olacak. Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Cevdet Bey öncelikle sizi tanımayanlar için yeniden önce sizi tanıyalım sizin ağzınızdan ardından bu büyük aile modelini size soracağım. Hay hay. Ben Cevdet olur. İletişim stratejileri uzmanıyım ve geçmişte Türkiye'de bugün insanların beyaz masa, çözüm masası, SSK tek kart sistemi, Alo SSK gibi isimlendirmiş olduğumuz bazı projelerin mimarlığını yapmak ...durumunda kaldık, yaptık, gerçekleştirdik ve bugün de bunu halk kullanıyor zaten. Şimdi bunlar çok önemli projelerdi Ceyret Bey. Yani bir, bir çırpıda söylüyorsunuz ama mesela Mavi Masa <gülüyor> AKP iktidarını yaratan... ...ya da bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan'ı da iktidara taşıyan önemli basamaklardan biriydi. Beyaz Masa pardon. Evet. Daha sonra Mavi Masa olarak da biliyorsunuz uygulamasını da yaptınız diğer belediyelerde. Beyaz Masa uygulaması hakikaten belediyecilikte bir çığır açtı onun mimarisiniz. E, Sosyal Sigortalar Kulübü'nda bu telefonla e, şey yapılarak randevu alınarak evet. e, SSK e, SSK'ya giden hastaların önüne açan o projenin yine mimarisizsiniz. E, yine benim hatırladığım bu sokaklarda özel İstanbul'da özellikle evet. işte sokakta e, kışın soğunda ayazda yatmak zorunda kalan e, yurttaşların toplanıp işte belli yerlerde e, sağlık kontrolünden geçirmeleri, ondan sonra onların yıkanmaları, e, yıkanmaları giydirilmeleri, giydirilmeleri evet. ve o soğuktan <gülüyor> korunmaları noktasında da e, projelere imza attınız. Bunlar hep belediyecilikte ses getiren projelerdi. Şimdi de büyük hali modelini bir süredir e, anlatmaya çalışıyorsunuz. İnternet sitenizde de var. E, ben sizinle program yaptıktan sonra da detaylarına baktım. Çünkü bu bir programa sığmayacak bir şey hakikaten. Yani belki böyle haftalarca Alt başlıklarını anlatmak, konuşmak lazım. O yüzden bugün o programı kaçıran dinleyicilerimiz için ve o zaman size yöneltemediğimiz bir takım soruların da aydınlanması noktasında sizinle bir araya gelmek istedim. Şunu sormak istiyorum. Büyük aile, yani özetle büyük aile modeli nedir? Onu paylaşın lütfen. Hay hay tabii ki. Şöyle değerlendirin. Dünya artık yerelin önemli olduğunu algılamaya başladı. Yani merkezi çözümlerin yerelde çok fazla yer kaplamadığını görmeye başladık. O yüzden dünya problemi kaynağından çözmek zorunda. Üretimi, üretim gerçekleştirecekseniz ta kaynağından en küçük birimden başlamak kaydıyla bu üretimi hayata geçirmek durumundasınız. Aynı zamanda bütün bunları gerçekleştirirken de insanların size olan güvenini sağlayabilmek için de bir sürecin, yani üretim yapıyorsanız üretimin ta başladığınız, karar vermeye başladığınız andan üretimi yaptığınız ve bitirdiğiniz satışı gerçekleştirdiğiniz ana kadar bu sürecin tamamını insanların gözünün önüne getirmeniz gerekiyor. Açık olmalarını gerektir gerektiriyor. Açık olmanızı, olmayı sağlamanızı gerektiriyor. Yani ben buna büyük ailede şeffaf süreç yönetimi diyorum. Yani Şeffaf yönetim diye bir tabir var. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Evet. Ama ben bu devrin artık geçtiğini düşünüyorum. Niye? Bir ihale yaparsınız. İhaleyi herkesin gözünün önünde yapabilirsiniz. Ekranda onları ekrana getirerek hatta yapabilirsiniz. Do öyle de yapılıyor yani. Evet. Yani canlı yayında ihaleler yapılıyor artık. Ama bunun zemini nasıl hazırlanmıştı? Yani bu ihalenin ta başlandığı ilk günden itibaren son ana kadar insanların müdahale edemeyeceği ve e, hatta insanların gözünün önünde net olarak ortaya çıkıncaya kadarki sürecin tamamını siz denetleyebildiniz mi? Hayır. Buna işte bu denetlenmemiş haliyle insanların gözünün önüne çıkmış şekline şeffaf yönetim diyorum. Ama ilk başladığı andan itibaren. Yani düşüncesi oluştu andan itibaren. Düşüncesi oluştu. Tabi düşüncesi oluşmaktan kasıt şu. Proje. İlk, evet. İlk imzanın. Evet. Atıldığı andan itibaren o zamana kadar insanların kafasına yük Ancak halk adına ilk imzanın atıldığı an itibariyle bu sürecin halkın gözünün önüne getirilmesi gerekiyor. İşte o süreç artık eğer şeffaf süreç yönetimini ve şeffaf süreç denetimini siz hayatın göbeğine oturtursanız o zaman bu yapının yeni bir dünyaya açıldığını, yeni bir çağa açıldığını görürsünüz. İşte o yerelden başlayan üretimin, o yerelden başlayan denetimin, o yerelden başlayan büyümenin, eğer şeffaf süreç yönetimi ve şeffaf süreç denetimiyle birlikte, yani sivil toplum kuruluşlarının tamamının, karga sevenler derneğide dahil olmak üzere ama söylüyorum bunu, tamamının bu yapının içerisinde olmasını sağlayacak... Hatta bunu siz talep etmeden bir sistem kuracaksınız ve mecburen bu sistemin içerisinde olmak durumunda olacaklar. Siz şeffaf süreç yönetimiyle ilgili bir sistem kuracaksınız ve artık müdahale etmek durumunda kalmayacaksınız. Yani insanlara ne olur şeffaf olur, ne olur açık olun, ne olur şunu yapın bunu yapın demeyeceksiniz. Sizin sisteminiz zaten bunu sağlayacak. İşte buna da ben Zorunlu dürüstlük dönemi diyorum. Zorunlu dürüstlüğün başlaması lazım. Hı. Zorunlu şeffaflığın başlaması lazım. Zorunlu üretimin, zorunlu başarının, zorunlu olarak açlığın giderilme döneminin başlaması lazım. Bunların hepsinin başına zorunlu dememin gerekçesi bu. Yoksa İki dudak belediyeciliği yaparsınız. İki dudak yönetimi yaparsınız. Evet. Yani dersiniz ki ben fakirliği ortadan kaldırabilmek için bütçem ne kadar? İşte belediye isem 100 trilyondur. Devletsem şu kadar katrilyondur. Bu katrilyon kadar bütçenin yüzde şu kadarını fakir fukaraya dağıtacağım dersiniz. Veya belediyenin bütçesinin şu kadarını yüzde şu kadarını fakir fukaraya dağıtacağım dersiniz. E peki onu dağıttığınız zaman? Yeni bir kaynak oluşturmadıysanız, yeni bir yapı oluşturmadıysanız, o zaman dağıttığınızda biter bir başkası gelir, iki dudak işi buna soysan, evet. der ki ben yüzde on değil yüzde on Yani ve... siz burada aslında bir sistemden söz ediyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'de hep konuştuğumuz şey oydu. Ya yani insanlar cüzdanla vicdanlar arasında kalıyorlar. Siz zorunlu derken sistemi kuruyorsunuz ve zaten bu yapıda yolsuzluğun, istismar olmasına izin vermiyorsunuz. İnsanların inisiyatifinden ya da yöneticilerin inisiyatifinden bunu çıkarıyorsunuz. Bu çok önemli. Evet buradaki hadise aynen dediğiniz gibi yani dürüst insan aramaya çıkmıyoruz. Hı hı. Sistem herkesi dürüst hale getirsin istiyoruz. Çünkü eğer siz çalamıyorsanız siz çırpamıyorsanız, siz e, etrafınızdakileri kayıramıyorsanız, bunu bir sistem dahilinde yapıyorsanız, bir dönem sonra bunu herkes öğrenecek ve zorunlu hale gelecek demektir. Evet. Yani batıda da aşağı yukarı e, bu anlamda benzer bir model var. Yani şeffaf süreç yönetimi noktasında benzer bir model var. Siz bunu biraz daha toplumu da içine katarak e, gerçekleştiriyorsunuz. Yani toplumun bütün katmanları e, o civarda gerçekleşen ihalelerden, rantın döndüğü süreçlerden haberdar oluyor. Bunu denetlemek noktasında da işte az önce örneğini verdiniz. Kargı Sevenler Derneği dahil olmak üzere haberdar olduğu için oradaki süreci, oradaki rantın dağılımını kontrol ediyor. Ve eğer bir kamuoyuna yönelik olumsuz bir durum varsa da tepki koymasını sağlıyorsunuz. Şimdi batıda dediniz çok önemli bir şey bu. Evet batıda şeffaf süreç yönetimi var gibi. Neden var ve gibi? Var böyle bir süreçten söz edilebilir bazı yerlerde gibi tamamında değil. Yani bu ne demektir? Bazı noktalarda şeffaf süreç yönetimini sağlayacak alt tabi kurmuşlar, zemini kurmuşlar. Ancak hayatın bütününe koymamışlar. Evet. Burada Cevdet Bey şunu da netleştirmek istiyorum. Umarım bizi dinleyenler de anlıyorlardır. Hızlı da geçmek istemiyorum. Çünkü bu büyük halde çok çok başlık var yani altı açıldıkça. Ama ben programı açtığımda çok iddialı bir şey söyledim. Dedim ki Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Bu bence bu problemlerin en başında da yolsuzluk ve yoksulluk geliyor. Bu konuda da bu başlıkta da yıllarca çok uzun süren programlar yaptım. Ee, yolsuzluk ve yoksulluk bizim bir, bir numaralı problemimiz. İki olgu da birbirini yaratıyor ve besliyor. Ama bu büyük hali modelini ben incelediğimde başta yoksulluk olmak üzere e, yoksulluğu e, azaltarak e, ve biraz önce söz, e, sözünü ettiğiniz bu şeffaf süreç yönetimiyle de yolsuzluklar noktasında e, önemli bir e, orada tıkaç e, sağlayarak bu iki kavram e, noktasında da e, Türkiye'yi bir yere taşıyacağını gördüm. E, bu iddialı bir söylemde. hani Türkiye'nin kurtuluşu noktasında bir zihniyet devrimi dedim bu ama e, iddialı gelebilir bence değil yani projenin detaylarına baktığımda o anlamda lütfen dinleyicilerimizle paylaşın ha, şimdi yolsuzluk, yoksulluk ve adalet bu üçünü yan yana koyun şimdi diyoruz ki bir basit örnekler verelim bulundukları ilçeyi hesap etsin sevgili dinleyicilerimiz yani örneğin bir milyon kişinin, hadi daha küçültelim, 500 bin kişinin yaşadığı bir ilçeyi düşünelim. 500 bin kişinin yaşadığı ilçede nereden baksanız 100 bin'e yakın ev var demektir. Hadi 50 bin ev var diyelim. Yani daha küçültelim ki yani insanlar e, sevgili dinleyicilerimiz e, ya bizim burada bu kadar değildir hesabı yapmasınlar diye söylüyorum. Hı. 500 bin kişinin yaşadığı bu bu beldede, bu alanda 50 bin yer olduğunu düşünelim, ev olduğunu düşünelim. E, 20 binde iş yeri olsa 70 bin. Şimdi ne diyoruz? Herkesin söylediği bir şey var. Bütün belediye başkanları, bütün vata, seçime katılan insanlar hep şunu söylemiyorlar mı? Devletin parası, belediyenin parası halkındır. Doğru mu? Doğru. E öyleyse vatandaşa ben sadece şunu söylüyorum. Ne olur bunu söyleyenlere. Şöyle bir dönün de. Madem ki bu para benim, ver payımı o zaman deyin. Hepsi bu. Hepsi bu. Peki bu payı nasıl elde edeceksiniz? Çok basit bir şekilde elde edeceksiniz. Yani hem sistemi yürüteceksiniz, hem de payınızı alacaksınız. Ne diyoruz? Bir, öncelikle bir şirket oluşturacaksınız. Nasıl bir şirket? %10'u belediyeye yani devlete eğer genel kullanıyorsanız devlete Hı. eğer yerelden başlıyorsanız belediyeye ait yani bu 500 bin kişilik ilçeyi düşünerek yürütüyoruz ya konuyu evet. 500 bin kişilik ilçede bir şirket kurdunuz belediyeye %10'unu verdiniz geri kalanını da 50 bin hane artı 20 bin iş yeri vardı ya her bir iş yerine ve haneye bir hisse olma, olmak üzere karşılığında da bir kuruş alarak bir kuruş, kuruş, bildiğimiz kuruş. Yani sembolik bir şey, evet. Evet, o da zaruri biliyorsunuz. Devlet evet. diyor ki hisse hibe edemezsiniz dediği için kanunda kuruş diyoruz. En küçük para bu, ne yapalım? Evet. Yoksa yet, para almak gibi bir derdimiz yok. Halka para vermek gibi, kazandırmak ve ürettirmek gibi bir derdimiz var çünkü. Evet. Bir kuruş verdiğini kabul ederseniz öyleyse yetmiş bin ortağınız var demektir. Evet, yani ben altını çizeyim. Evet. Ee, e, Şimdi bir örnek veriyorsunuz, bir e, belde bu modeli uyguluyoruz <gülüyor> ya da bir belediye de diyelim. <gülüyor> bu belediye dediniz ki 500 bin nüfus yaşıyor. Bu belediye sınırları içinde 50 bin hane, 20 binde de işyeri var. Evet. Belediye ile halk ortak bir şirket kuruyor. Evet. Doğru mu? Evet. Yüzde onu belediyenin oluyor, yüzde halka ait oluyor. <gülüyor> halk kim orada? O orada yaşayan 500 bin yurttaş. Evet. Yani 50 bin hane ve 20 bin iş yeri. Evet. Her iş yerine birer hisse dağıtılıyor. Evet. dağıtılıyor. Böylece ortaklık sağlanmış oluyor. E şimdi bu şirketi kurduk. Ne işe yarayacak şimdi bu şirket? Öncelikle birer kuruşa hissedar oldukları için yani şirket ile nihaya batsa bile hiç halka bir şey olmayacak. Bu bir. Çünkü toplam verdiği para bir kuruş, bir kuruş. olacak. Sorumluluk düzeyde bir kuruşluk olacaktır. Hı hı. Bu bir. İkincisi buradan sonra... İlk yapacağınız iş her haneye, her haneye ortaklık karşılığında bir kart dağıtacaksınız. Bunun adına da aidiyet kartı diyoruz. Ait olma, o ilçeye, o ile ait olma kartı. Aidiyet kartının ortaklık kartını dağıtacaksınız. Bunu dağıttıktan evet, Yani sonra... bir manyetik bir kart dağıtıyorsunuz. Evet. Banka kartı gibi, evet. bankamatik kartları gibi bir kart. Harikasınız. Aynen öyle. Bunu dağıttığınız zaman bu sizin ortaklığınızda gösteren bir belgedir. Hani eskiden... 80 öncesini hatırlarsanız sokakta işte sağcılar birbirine merhaba yoldaş demez miydi? Şey, solcular merhaba yoldaş demez miydi? Diğerleri merhaba ülküdaş demez miydi? Evet. Biz de diyoruz ki gelin şundan bundan sonra gelin merhaba ortak diyelim. Evet. Ve bu yani, insanlar hı. birbirleriyle ortak olsunlar. Ortaklıkta birleştirelim. Bir kere artıda birleştirelim bu insanları. Evet. Yani o beldede yaşayan bütün yurttaşları bir şirketi ortak yaptınız ve ortak olduklarına dair de birer tane kart dağıttınız. Eyvallah. Şimdi evet. bunu dağıttıktan sonra belediye ne yapıyor? İhaleler yapıyor değil mi? Bakın belediyenin hiçbir işine müdahale etmiyorsunuz. Belediye başkanının hiçbir işine müdahale etmiyorsunuz. Sistem aynen olduğu gibi şu anda yürüdüğü şeklinde yürü yürüyor ama bir şartla. Artık bir... Hemen kenarda ne kadar biraz önce bahsettik ya karga sevenler Derneğide dahil olmak üzere ne kadar sivil toplum kuruluşu örgütü varsa hepsine diyorsunuz ki bana bir kişi gönder belediye başkanı olarak. Evet. Geliyor o birer kişiler sivil toplum kuruluşu platformunu oluşturuyorsunuz. Evet. Sivil toplum kuruluşu platformunun içerisinde düşünün ki kapıdan çıkarken deseniz ki herkes iki tane kişinin ismini yazsın ve dışarı çıksın deseniz o biriktirdiğiniz Oy pusulaları içerisinde en çok oy alan 7 kişiyi alıyorsunuz ve bu bahsettiğimiz şirketin yönetim kurulu üyesi haline getiriyorsunuz. Evet, yani son derece demokratik bir seçim yaptırıyorsunuz ve toplumun, sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin içinden 7 kişilik yönetim kurulu seçiyorsunuz ve şirketin başına geçiriyorsunuz. Geçiriyorsunuz ama bu insanlar ömründe bir defa ve bir yıllığına göre bir yapabiliyorlar. Evet yani sınırlıyorsunuz, süre Esinlikle. sınırda koyuyorsunuz bir yıllığına. Peki. Bir yıllığına. Çünkü bu şirketin de toplam süresi zaten seçime kadar. Seçimde lav oluyor, seçim sonrasında yeniden yani yok şu sermaye birleşti, paralar ele geçirildi, birinin eline geçti. Yok böyle bir şey çünkü fiilen şirket iş yapmıyor. Ne yapıyor? Şirket denetim yapıyor. Sadece halk adına yürüyor. Ne mesela şimdi düşünün belediyeden ihale yapacaksınız. Evet. Bunu yapmamız için ne yapmamız lazım? Sivil toplum kuruluşu platformuna önce bir iş veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şu parayı ben sana ödüyorum. Şimdi sen meydanlara birer tane dev video board dikeceksin. Ben de vid Bu video board yani dinleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Dev ekran değil, değil mi? Televizyon. Evet, yani o beldede görünü, görünebilecek işte kahve meydanlarda, meydanlarda evet. halkın toplandığı geniş alanlara ...devasa ekranlar yerleştiriyorsunuz. Aynen öyle. Neden? Çünkü diyelim ki o mahallenin, o bahsettiğimiz meydanın düzenlemesi yapılacak, asfaltı yapılacak. Siz, herkes ortak ya, 20 bin iş yeri vardı hatırladınız mı? Evet. Bu 20 bin iş yerinin içerisinde mesela 100 tanesi bunun, belki de asfalt firmasıdır. Kaydınız belli... Hangi ihaleye gireceğiniz belli, yeterlilik düzeyiniz belli, artık size kimse karışamıyor. Siz evinizden veya iş yerinizden numaranız da belli olduğuna göre, ihale günü de belli olduğuna göre o gün geçiyorsunuz e, bilgisayarınızın başına internetten ihaleye giriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben bu yolu muammen bedel yazmış orada mesela diyor ki muammen bedelle ben açık eksiltme ile başlıyorum. En üstte şöyle bir yazı var 20.000 lira. Siz diyorsunuz ki mesela 19 bin liraya ben bu işi yaparım dediğiniz zaman süreç başlıyor. Yazdığınız anda ekrana çıkıyor. Yani birileri girip de hani o son anda yapılıyor zemin hazırlanıyor ya yok artık öyle bir şey. Yazdığınız anda ekranda olacak. Bir öbürü giriyor 18 diyor, 17, 16 yani araya biri giremiyor. Torpil giremiyor, rüşvet giremiyor, sıkıntı giremiyor, mafya giremiyor. Allah'ın kulu girip de bu sisteme müdahale etme şansına sahip değil. Ha bir hacker girer diyecekseniz <gülüyor> onu da biliyorsunuz zaten artık çözümleri evet. biliniyor. Evet. Yani bir e, canlı yayında bir anlamda bir açık artırma yapılıyor ya da diyelim ki ihale süreci e, üzerinde oynayamayacak şekilde evet. anlık olarak yapılıyor işte en önemli ve da, halk da o sırada e, eğer dev ekrana bakan varsa o sırada e, bu süreci de rahatlıkla izleyebiliyor yani evinin önüne asfalt dökülecektir, ihale tarihini zaten biliyor, dileyen o e, plazmanın ya da o dev ekranın önüne geçip bu ihalede kiminli fiyat verdiğini ve en son kimde kaldığını görüyor. E, görüyor da şimdi şöyle düşünün, e, bana ne diyeceksiniz? Görseniz ne olur, görmeseniz ne olur. Ha i̇şte bu da farklı bir konu. Niye? Şimdi düşünün o ihaleyi alan, e, alacak olan kişi ile sizin kurmuş olduğunuz bir ortaklık vardı. Hatırladınız mı? Evet. Halkın ortak olduğu bir şirketi. Bir halk, şirket. a, halk anonim şirketi var. Aynen. Ona halk, halk aşağı diyelim. diyelim. Bu şirketle birlikte tıpkı hani birisi iş alabilmek için birinin koluna girip de belediyeye veya devlete gittiği zaman hani torpil yapar ya diyelim Evet, yani, yani kötü düşünmeyelim. Sadece torpil yapar, işte onu onun yanına götürür vesaire. Onun karşılığında da belki bedelini alır veya ortak olur ya. İşte. Yani bizim biraz da bu rüşvet trafiği dediğimiz. Yani hani adamını bul, işini hallet. Şimdi, yöntemi değil mi? Biz de adamını halk olarak bulduk. Diyoruz ki halkın tamamı bu şirketin sahibi. buradan sonra. Bu ihaleyi halk takip edecek, belediyeden takip edecek. Bu şirketin işini, takibini e, bu halkın kurmuş olduğu şirket vasıtasıyla yapacak. Onun alacağını, vereceğini vesairesini denetleyecek. Bunun karşılığında da partneri olacak ve %10-15 her neyse hissesini alacak. Şimdi ben tekrar edeyim dinleyicilerimiz açısından. Bu da çünkü önemli. Diyorsunuz ki bu hani... 500 bin nüfuslu beldede evet. 70 bin ortaklı yani hane ve iş yeri evet. sayısına göre 70 bin ortaklı bu belediye ile halkın ortak olduğu şirket Halk AŞ hı hı. burada bir anlamda çözüm ortaklığı yapıyor. Bütün ihalelere de bu Halk AŞ katılıyor. %10-15 pay alarak çözüm ortağı oluyor. Ve e, alınan ihalenin belediyedeki bürokratik işlemlerin hızla çözülmesini sağlıyor. Aynen. Daha önce bunu bir takım e, aracılar yapıyordu. Bunu rüşvet ve komisyon altında zaten bu paraları iş adamları veriyordu. Şu anda bizi dinleyen iş adamları varsa hemen hemen bütün belediyelerde bu sistemin yürüdüğünü bilirler. Yani birilerine para vereceksiniz, bürokratik işlemleri aşacaksınız vesaire filan. Rüşvet trafiği böyle dönüyordu. Siz diyorsunuz ki... Bu rüşvet trafiğini ortadan kaldıracağız. Eğer çözüm ortaklığıysa halkın bu şirketi çözüm ortağı olacak ve her ihalede %10-15 pay alacak. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Sadece 20 bin liralık asfalt ihalesinde bunu düşündüğümüzde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları yılda milyar dolarları aşıyor. Bütün bu, 10 milyar dolar yıllık bütçesi. <gülüyor> 10 milyar dolar harcama bütçesi evet, var. evet buna buna yüzde hemen her ihalede yüzde on on beş ortaklıkla katılan bir halk şirketini düşündüğümde o halkın şirk, e, halk şirketinin kasasında çok büyük miktarlarda bir para birikecek. Tabii, %10 şimdi 10 -10. paranın olduğu yerde de ben e, dikkat ederim çünkü para varsa orada başka ilişkiler vardır diye o parayı orada nasıl e, koruyacaksınız ve bu para yani bu iş karşılığında alınan para Nereye yatıyor? Halk AŞ şirketinden buraya bir takım şeyler, şeyler şeyler olabiliyor mu? Girişler olabiliyor mu? Hesap üzerinde tasarruf sahibiler mi? Birincisi şöyle düşünün. Bu şirket yani ihaleyi almış olan şirket. Yani biraz önce bahsettiğimiz 20 milyar lira diyelim. Hı. Bu 20 milyar liranın %10'unu diyelim aldı. Ne yapar? 2 milyar lira. 2 bin evet. lira yani yeni parayla. Hı hı. Bu 2 bin liranın Biriktiğini düşünün 3 ayda bir veya ayda bir hangi yöntemle aktaracaksanız neye yazdıysanız onu şirketinizde ayın sonunda veya yılın sonunda hesap yapın yani total hesap yapalım ki akılda kalıcı olsun diye 1 milyar dolar demiştik ya belediyenin %10'u yani 10 milyar dolar yıllık bütçenin %10'u kalsa İstanbul'da 1 milyar dolar eder 5 yılda 5 milyar dolar ediyor bu. 5 milyar doların bir defa %50'si buçu yani 2,5 milyar doları direkt olarak kart sahiplerinin cebine gidiyor. Hiç kimse evet. elleleyemiyor parayı. Evet. Şimdi yine tekrar edeyim. Çünkü hani bu tip projeleri Hı -hı. anlatırken mutlaka altını çizmek gerekiyor. Şunu söylüyorsunuz. Bu Halk AŞ'nin ihalelerde firmalara ortak olması sonucu Hı -hı. yani onların Çözüm ortaklığını yapması sonucu elde ettiği %10'luk 15'lik komisyonun bankada biriken kısmı hangi tutarda olursa olsun yani aşağı yukarı İstanbul için konuşursak bu hakikaten e, 5 milyar ciddi milyar. 5 milyar dolarları buluyor. Bunun yarısı otomatik olarak, otomatik olarak okudu. Ok kredi kartı gibi kullanılacak evet. kart sahiplerinin hesabına evet, dağıtılıyor. Evet, evet. Tabii detayı var vergisi düştükten sonra vesaire okuyor. Evet. Ama ba banka hesabından zaten bugün otomatik olarak bu işlemler yapılabiliyor. Aa, hani o halk AŞ'e ortak olan o belediyede yaşayan halkın hesabına dağıtılıyor. Evet, yani Gerik, halk, yalnız halk AŞ'e de bir şey toplanmıyor dikkat ederseniz. Bankadan Banka'da direkt hesabı. Evet. Yani İşi yapan firmanın hesabından direkt halkın hesabına gidiyor. Evet, yani o arada da müdahale söz konusu değil. Otomatik bir ve evet. şeffaf bir sistem evet. var orada. Herkes görüp takip edebiliyor. bu sistemin bir özelliği daha var. Eğer siz ihaleye bu fişir firma ile birlikte girme kararı verdiyseniz, buna onay verdiyseniz, birlikte girecekseniz. Siz hesaplarınız, Bu işle ilgili hesaplarınızı bu şirkete ortak olan halka açmak durumundasınız. Şeffaf süreç yönetimi her işte var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu asfaltla ilgili her yaptığınız şeyi ortaklar denetleyecek demektir. Ortağınız kaç kişi? 70 bin kişi. Evet. Bu kadar insanın denetimini açacaksınız demektir. Müdahalesine değil yalnız denetimini açacaksınız. Bunlar hep farklı şeyler. Evet, evet. Yani işin yürümemesi noktasında bir sıkıntı atmayacak evet. ama son derece açık ve şeffaf olacağı için o 70 bin kişi içinde asfalt işini bilenler varsa Ki bu olacak. konuda Tabii mutlaka bunun detay, vardır. Bunun detayları var. Mesela sokakta o sokağın o bulunduğu yerde ne kadar mühendis varsa bunları otomatik olarak e, ve sıraya koymak kaydıyla denetçi yapıyorsunuz. Evet. Yani şöyle düşünün. ...siz sabah giderken o asfalt dökülmeden önce... ...mıcır dökülecekse... ...siz görmeden o mıcırı oraya imzalamadan... ...gönüllü gibi ama imzalamadan... ...mıcırı dökemiyorsunuz. Mıcırın üstünde asfalt dökemiyorsunuz. Neden? Çünkü siz onu gördünüz ve imzaladınız. Gittiniz tuşa bastınız. Dediniz ki evet tamamdır bu. Dediniz yarın çökme olduğu zaman... ...hesabı size sorulacak. Yani... Bunun karşılığında bedel alacaksınız çünkü. Bunların hesapları hep incelenmiş durumda. Bu işler incelenmiş durumda yürüyeceği için halkın tamamını sistemin içerisine alıyorsunuz. Evet. Ee, bu da çok önemli ama detayına girersek program programı sonu gelmeyecek. Çok özet ve üst başlıkla anlatmak istiyorum. Çok önemli çünkü bu. Şimdi sadece ihalelere e, ortaklık yoluyla yani çözüm ortaklığı diyelim. Bu halk aşeğinin İstanbul genelinde düşündüğümüzde cebine giren para yaklaşık 5 milyar dolar kasasında birikecek para. 5 milyar sadece büyükşehir belediyelerinden. 5 milyar da diğerini düşünün, yani ilçe belediyelerini düşünün 10 milyar dolar. Evet çok, çok büyük bir rakam tutuyor. Siz diyorsunuz ki o belediyede kart verdiğimiz, yani hı hı, o belediyede belediyet. yaşayan zaten bir ortaklık aidiyet kartı dağıtıyoruz. Bu paranın yarısı otomatik olarak zaten buna dışarıdan bir müdahalede söz konusu değil ne o kurulan halk aşe'nin yönetimi müdahale edebiliyor Hı -hı. ne belediye müdahale edebiliyor bir banka hesabında toplanıyor Hı -hı. bu para bu paranın yarısı otomatik olarak kart sahiplerinin hesabına yatırılıyor ayrıca bankada bulunduğu için bankanın vermiş olacağı sana artı para yani para orada dolunduğu için bir ay iki ay üç ay neyse Hı -hı. o para da yine direk olarak vatandaşın hesabına evet. kaydediliyor. Kalan, kalan iki buçuk milyar dolar ya da kalan her neyse orada. Evet. Onunla ne? Şimdi yapılıyor? buradaki mesele şu. Asıl işte ikinci etapta geçmeden önce bir tek şey var. Orayı atladık. Atlamayın. Burası önemli olduğu için. Bir başlık olduğu için söylüyorum. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. E, ihale yapıyorsunuz. Hani vatandaş bana ne diyebilir dedim hatırlarsanız biraz önce. Yani niye ben takip edeyim bunu? Şimdi düşünün. E, sabahleyin bu zengin parası olan kardeşlerimiz sabahleyen kalkarlar. Televizyonda hemen bakarlar. Ellerinde birer tane kağıt vardır. Bu kağıtlar ne kadar değer kazanmış, ne kadar düşmüş. Bunun adına biliyorsunuz borsa diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla ne kadar kazandıklarını, ne kadar kaybettiklerini hesabını yaparlar. Onun için de ekrana kilitlenirler her sabah. Şimdi düşünün. Bu ihale yapılacağı zaman bir, o ilçede veya o ilde oturan bir ayakkabı boyacısı olan bir kardeşimiz. Ekranın kapısı, karşısına kilitlenip de yani ihale yapılıyor. Dolayısıyla şu şu şu şu fiyatlar düştü bu bir. İkincisi en düştüğü fiyat nedir? İşte 10 milyon lira. 10 milyon liranın hesabını şöyle yapmayacak mıdır? %10'u onu bir, bir milyon lira. Bir milyon lirayı böl bakalım hane sayısına. Aa, benim kumbarama bu kadar düştü demeyecek mi? Bir ayakkabı boyacısı kardeşimden bahsediyorum. Bu ne demektir biliyor musunuz? Halkın artık kendi işini hesap hesap yapması demek. Sahip çıkması demektir. İşte Çünkü şöyle, ondan kazanç elde evet, edecek. Evet. Öyle buna halkın borsası diyorum. Kent borsası diyorum. Hı hı. Fukaranın borsası diyorum işte. Onun için böyle bir sahiplenmeden bahsediyorum. Şimdi dünyanın çözemediği bir problem daha var. Yeri gelmişsin, affınıza sığınarak e bu evi söylemeden edemiyorum. Şimdi düşünün Hesabınızı yaptınız. Ayın sonunda sizin bakıyorsunuz ki hesabınıza mesela 300 lira para gelecek. 300 Türk lirası para gelecek. Ama ayın sonunda bir bakmışsınız ki hesabınıza 300 Türk lirası yerine 150 Türk lirası gelmiş. 150'si yok. Hemen demeyecek misiniz ki ya neyin nesidir bu diye. Evet. Ekrandan şöyle bir yazı geçecek. Falan gün şu yerlerde otobüsün içindeki herhangi bir... Ee, ...koltuk zarar gördü, ben onu değiştirdim. Efendim çöp tenekesi çalındı, sen müdahale etmedin, ben onu değiştirdim. Sokak lambası sokak kırıldı. Sokak lambasını kırdılar, sen müdahale etmedin, ben onu değiştirdim. Ve bu paradan da bunları karşıladım dediği zaman... ...bir daha sokak lambası kırılır mı? Bir daha çöp söpeti çalınabilir mi? Bir daha mazgalı birileri alıp götürebilir mi? Bir daha çimlere o şekilde rezil halde bırakmış bir yapı oluşabilir mi? Yani halkın kendi malına hakikaten kendi malı gibi değil. Bu işte gibi yok. Hakikaten kendi malı olarak sahiplenmesini sağlamak bununla mümkün olacaktır çünkü. Çünkü hakikaten onun malı olacak. Evet, Canı yayınacak cebinden hakikaten. gidecek çünkü. Yani bu da projenin hakikaten çarpa. Bir fonla yoksulluğu bitirmek gibi bir projeden söz ediyorsunuz. Yani bugün işte devletin vergi gelirlerine baktığımızda en büyük vergi kalemini harcamadan aldığı vergilerin oluşturduğunu evet. görüyoruz. Ve bunu da çokça eleştiriyoruz biliyorsunuz. yani hı hı. Harcamadan, bütün harcama kalemlerinden olağanüstü vergi topluyor devlet ama bununla da döndürüyor çarkını. Şimdi siz diyorsunuz ki zaten harcamak e, zaruri. zaruri. Zorunlu <gülüyor> olarak en kötü harcayan yani en yoksulumuz bile gidip bir ekmek alıyor, bir, bir harcama Kesinlikle. yapıyor. Bu harcama üzerinden İndirim sağlayarak bir e, modeliniz var. Hem indirim sağlıyorsunuz Zürtaş'a hem de o indirimin bir kısmını bu Nuh'un gemisi dediğiniz sisteme aktararak yoksullara fon yaratıyorsunuz. Hani ben en başta çok iddialı dedim bu yoksulluğu da bitirecek bir yöntemdir. Hücre bazında model modeli uygulandığında. Onu da lütfen paylaşın ve e, hey. programı hey. noktalayalım. Hey. Şimdi şöyle bakın hadiseye. Ee, biraz önce Küçük örneğimize dönerek devam edelim. 500 bin kişinin yaşadığı bir ilçe demiştik. Şimdi tam 500 bin kişi üzerinden gidelim. 500 bin kişi devlet bugünkü hesaplarına göre işte 12 bin, 15 bin hatta 20 bin dolar civarında diyor yıllık gayri safi milli hasılay değil mi? Evet. Biz bunu 12 bin dolar olarak kabul edersek aylık bin dolar demektir kişi başına. Bunu da doları boşverin bin liraya indirelim aylık bin lira. Yani bu ne demektir? vatandaşlarımızın anlayacağı dilden dinleyicilerimiz, anlay hepsinin anlayacağı yapıda bahsedersek, e, yani kimi ayda 50 lira harcar, kimi 50 bin lira harcar, ortalama yaptığınız zaman kişi başına harcama harcama limiti olarak baktığınız zaman bin lira demektir. Evet. Bunun, ben de diyorum ki herkese birer tane kart dağıttınız, ortaklık ve aidiyet kartı. O en başta bahsettiğimiz aidiyet kartı. Evet. Yani e, belediye şirketine belediye ile halkın ortak olduğu yüzde 10'unu belediyenin yüzde 90'ını o belediyede Yaşandım. yaşayan evet. halkın ortak olduğu ve o karşı, onun karşılığında halka dağıttığınız karttan söz ediyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi bu, kartı... bu kart aslında bir harcama kartı. Hı -hı. Değil mi aynı Hı -hı. zamanda? Yani bir kredi kartı. Evet. Kredi kartı niteliği olabilen yani zamanla çok farklı şeyler de içerisinde yüklenebilen çok uzun konuşursak yani eğitime kadar dünyada alışverişin şekline kadar hatta çok şey konuşacağız inşallah. bir <gülüyor> Sığamayacağız süre onu fark ettim. Evet. evet. Şimdi bu harcamayla düşünün ki diyoruz ki biz benzin dahil olmak üzere fiyatları geri çekme şansına sahip olabiliriz tüketimden kazançlı. Benzin dahil. Yani, yani ben belediye başkanı olarak bu projeyi sahiplendiğimde şunu diyebiliyorum. Ey X belediyesinde yaşayan kardeşlerim evet. yarından itibaren benzini %15 ucuzlatıyorum. Siz... Yani ya da yüzde evet. ucuzlatıyorum. Evet. Ya da işte market harcamalarınızı yüzde onla yüzde yirmi arasında aslında, ucuzlatıyorum. Aslında dinleyicim ben dinleyicilerimizin yerine kendimi koyuyorum da şu anda gülmeye bile başlayabilirim yani ne diyor bunlar diye. Evet ama maalesef maalesef bu uygulanabilir olduğu halde uygulanmıyor olması bizi üzüyor. Mesele nedir? Sizin bir şirketiniz var. Mesela belediye, ben belediyede yıllarca çalışmış kardeşinizim. Dolayısıyla ne yapıyorduk? 50 tane, 100 tane arabamız varsa benzin istasyonuna gidiyoruz. Diyoruz ki 100 tane arabamız var bizim. Evet. Dolayısıyla 100 arabaya biz benzinle iskonto istiyoruz. Ne kadar iskonto istiyoruz? İşte ne kadar alabilirsek? %14'lere kadar iskonto aldığımızı hatırlıyorum. %13-14'lere kadar ki şu anda genel merkezden alırsanız tabii. Evet. Yoksa %6'lara kadar bölgelerden alma şansını ya, araç sayısına göre değişir eğer Kesinlikle. E, kalabalık bir araç filonuz varsa o oranda da indirim Kesinlikle. alıyorsunuz evet. şimdi düşünün ki bir şirket kurmuştunuz biraz önce halk aşı diye yani herkesin ortak olduğu bir şirket eğer bu 500 bin kişinin yaşadığı ilçede eğer 70 bin tane ortağınız eviniz ve iş yeriniz varsa 70 bin tane ortağınızın yarısının ne yarısı ne yapar? 35 bin ya bunun da otuz bininin olmadığını varsayın. Beş bininin arabası yok mudur? Şüphesiz vardır. Peki bu beş bin kişiyle gitseniz X, Y, Z dev istasyonlarına, sahiplerine, patronlarına, genel müdürlüklerine deseniz ki benim beş bin tane arabam var işte belgesi. Bunlar benim ortaklarım hem de resmi ortaklarım. Ben bunlara indirim istiyorum dediğiniz takdirde. Bırakın bakın sıradan bir şeyle söylüyorum. İndirim yaparlar mı yapmazlar mı? Şüphesiz. Eh mübarek olsun bitti. Dolayısıyla düştü benzin fiyatları. Aynı şekilde gidin bakkala, manava, gidin mobilyacıya, gidin tekstilciye, gidin araba satımcısına, gidin turizmciye. Yani bütün fiyatları bakın bir belediye başkanı olarak bütün fiyatları geriye doğru çekme şansına sahipsiniz. Ben de diyorum ki gelin şunu mesela ortalama %13 olduğunu yani kiminden %3 kiminden %43 aldığınızı varsayalım. Hayır. Ve %13 ortalama olsun. Oraya gelmeden bu, bu süreci de özetleyelim. Hı. Yani siz belediye başkanı olarak şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz kardeşim benim belediye sınırlarım içinde bunca yurttaş yaşıyor. Ben bu yurttaşları tüketim noktasında bir araya getiriyorum. Yani tek vücut yapıyorum. Hı hı. Ve o e, tüketim gücünü, yani o yurttaşların birlikte harcama gücünü avantaja dönüştürüyorum. Hı hı. Şirketlere diyorum ki bakın yine kazan kazan ilişkisi içindeyiz. Bu kadar e, büyük bir harcama grubum var benim. Bu insanlar benzin alacaklar, kıyafet alacaklar vesaire. Bu insanlarda da ben kart dağıttım. Bu hı hı. karta öyle indirimler sağlayın ki e, sizin yerinizden gelip alışveriş yapsınlar. Hı hı hı. Yani bu sonuçta e, piyasa ekonomisinin bir kuralı. Evet. Siz burada bu kuralı işletiyorsunuz. Sadece belediye başkanından bunu organize etmesi kalıyor. Erkek Doğru kullanıyoruz yani. Evet, yani. Ama yetmiyor. Bu taraftan da diyorum ki mesela bakkala. Sen teşekkür ediyorum bak vatandaşa mesela ortalama %13 iskonto yaptın ama sen bundan sonra kola alırken mesela, un alırken mesela, yağ alırken mesela bu kart sahibi olduğun için kaç tane bakkal var burada? 300 tane. 300 tane ortaklı olan bir şirketin bakkalı olarak artık senin adına ben müracaat edeceğim. Ve sen de üretimini, şey, satın almanı toplu yapacağın için senin de, sen de indirimi indirimini alıyorsun. Evet, bu, bu önemli. Yani evet. bu zincirin halkaları gibi tüketim gruplarını e, örgütleyerek bir anlamda. E, zincirin en uç halkasından e, en başına kadar bir e, silsile halinde indirim sağlıyorsunuz. Yani bunda kaybeden taraf yok aslında. Kesinlikle. Çünkü satıcı da toplu müşteri bulduğu için sürümden kazanıyor. Evet. Fabrika, bunu üreten fabrikayı düşünün. Fabrikanın ham yok mu? Sizin de biraz önce hatırlarsanız paranız vardı. Üretimden kazancı sonra anlatırız demiştik ama evet. küçük bir örnekle geçiştirelim. Hani iki buçuk milyar dolara ne yapacağız demiştik. Hani o kenarda köşeden duran para, teminat mektubu karşılığıyla verebildiğimiz para. Hmm. Şimdi düşünün ki Ta uca kadar geldiğinizde fabrikalarına madde ihtiyacı var. E bunu da gidip mesela yurt dışından peşin parayla bununla satın aldığınız zaman onun da aynı şekilde fiyatını düşürmez misiniz? Evet. İşte evet. bu ne demektir? Bir adım sonrası ihracattan kazanç yani artık dünya ile rekabet edebilir bir Türkiye'yi bir ilçede başlatabiliyorsunuz böyle bir kurgudan bahsediyoruz bu, bu. Evet, yani geniş evet. bir yapı olduğu için çok fazla çok, giremiyorum çok, şu çok. anda işin içerisine Nuh'un gemisini anlatarak bu bir de, noktaları aynen. yani bu indirim sağladınız ee, indirimden bir faydakiyse. Evet olsun. yüzde on diyelim ki insanlar 1 milyar lira maaş bin lira maaş alıyorsanız yüzde on yüzde on üç ortalama dedik yani indirim olduğunu varsayarsanız yüzde onu sizde kaldığınız tak kaldığı takdirde, yani bu kartı indirim için kullanacaksınız hı hı. yüzde on kaldığı takdirde... 1000 lira alıyorsanız demek ki artık 1100 liranız var. 1100 liralık alım gücünüz var. Yani maaşınız bile 10 arttı demektir bu alım gücü hesabından baktığınız zaman. Hı hı. Devam ediyorum. Peki yüzde 10 indirimi yani 100 liralık benzin aldınız, 90 lira para ödediniz. Bir de 3 lira var. Yüzde ya. O 3 lira nerede? O da işte direkt olarak nuhun gemisi hesabına gidiyor. Bir vakıf hesabına gidiyor. Yine tekrar diyeyim Cevret Bey. Yani aslında diyelim ki bu sistemde bir benzin istasyonu ile belediye halk adını anlaştı. %13 indirim aldı. Ee, siz o benzin istasyonuna gidiyorsunuz. 100 lira veriyorsunuz. E, 100 liralık benzin istiyorsunuz ama 90 lira ödüyorsunuz. Halbuki 87 lira 87 ödemeniz, da. ödemeniz evet. lazımdı. 87 lira ödemeniz O küçücük payda yani %13 indirim alınıyor ama siz %10 indirimden Hı. yararlanıyorsunuz. O küçücük %3'lük bölümde Nuh'un gemisi dediğiniz bir hesabı aktarılıyor. Evet. Bu işte fakirlerin, yoksulların değil mi? Kullanacağı kaynak anlamına geliyor. Kesinlikle. Bütün harcama kalemlerinden o küçük paylar, yüzde ikiler, yüzde üçler orada birikiyor. Bakalım ne oluyor mesela. Bugün 500 bin kişilik bir ilçede yıllık kaymakamlık ve belediyenin toplam olarak yıllık fakir fukara toplamı toplamı iyi bir ilçe olduğunu varsayarsanız yaklaşık 150-200 milyar lira civarında. 200 bin lira diyelim. Evet. Yıllık. Şimdi bizimki ne yapıyor? Biraz önce demiştik ki gayri safi milli hasıla ayda bin lira değil mi? Bunun 500 lirasının nereye gittiğini bilmediğimizi varsayalım. Hı. Kiraya gidiyor, elektriğe gidiyor. Yani karttan geçmiyor. Artık elektriği de tabi bu yolla telefonu ucuzlatacaksınız, elektriği ucuzlatacaksınız ayrı ama şu anda gitmediğini bilmiyoruz nereye gittiğini. 500 lira diyelim. Şimdi 500 liralık bu alışverişi yaptığınız zaman karttan geçen bu 500 lira 500 bin kişi yaşadığına göre 500 çarpı 500 bin efendim bunun yüzde üçü. Evet. 5 kere 5 25 250 yani 250 trilyon lira para toplayacaksınız bunun da yüzde 3'ü hesabını siz yapın evet. şimdi düşünün ki bir hesap yapıyorsunuz milyonlarca dolar para bunun yüzde 10'u deseniz Olmuyor. Yüzde beşi deseniz olmuyor. Yüzde iki buçuk deseniz olmuyor. Ne yaparsanız yapın diğerinin toplamı iki, e, senede, şey, sene içerisinde 200 milyar lira. Sizin toplamınızın haddi hesabı yok. Artık bir şey hesap makinesi ihtiyacınız geliyor. Yani acaba ne yapar diye. Böyle bir yapıdan bahsediyorsunuz. Peki böyle bir para topladığınız zaman artık sizin bu bahsettiğiniz 500 bin kişinin yaşamış olduğu ilçede. Bundan sonra bir tek anne ben evladıma mama getiremiyorum. Bir tek baba benim damım akıyor ve çocuklarım da şu anda yağmurun altında kalıyor. Yok altımda hasır ver alttan yukarıya su çıkıyor deme durumunda artık kalabilir mi? İşte Nuh'un gemisi bu demek. Evet yani Nuh'un gemisinde de yine harcamalar üzerinden e, alınan bir pay. Devletin yani zaten şey devletin cebinden bir şey çıkmıyor. Halkın cebinden de bir şey çıkmıyor. Hı -hı. Tersine halk ...yaptığı harcamalarda hem indirim alıyor hem de bu indirimden çok küçük bir kısmını bu havuz hesabı aktararak yoksulların da bir anlamda devası oluyor. Ve orada biriken miktar hakikaten yine harcama grupları üzerinden yani harcama tutarı üzerinden hareket ettiğimizde çok büyük meblalara ulaşıyor. İşte bu da şu sorunun cevabı sevgili dinleyenler. Türkiye'de kaynak sıkıntısı var kaynağımız yok deniliyor... Burada Celet Telloğlu'nun yarattığı modelde üretimden kazançı da konuşamadık çünkü o da bir başka alt başlığıydı bu projenin. Tüketimden bir anlamda kazanç, harcamalar üzerinden yapılacak kesintilerle yani ucu ne halka dokunuyor ne de satıcıya dokunuyor. Kazan kazan ilişkisi içinde bir fon yaratmış oluyorsunuz. Yani yürüyen ekonomik sistemin içinden cımbızlıyorsunuz bunu. Kimseye zararı yok, tersine faydası var. Üstelik hani bu faydası saymakla bitmez. Hem tüketicilere faydası var, hem şehre, kente, belediyeye faydası var. Hem de orada yaşayan yoksulların ve açların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamaları noktasında da ciddi anlamda bir fon biriktirmiş oluyorsunuz. Şimdi Celit Elyoğlu çok teşekkür ederim. Ben işte bu programı daha önce bir iki hafta önce sizinle konuştuk. E pek çok detayına giremedik yine giremedik maalesef. Şey söyleyeyim mi? Ee, önemli olduğunu düşündüğüm için çünkü muhtemelen kafalarda kalabilir Hı -hı. E, hızlı geçtiğimiz için. Şimdi diyebilirler ki hani biraz önce dedik ya belediye şu kadar muammen bedel tespit ediyor sonra fiyatlar düşüyor. O zaman belediye hep yüksek tespit eder ona göre düşer. Yani belediyedeki yüksek tespit etmeye kim karışacak diye. Hı -hı. Şimdi düşünün ki bu yolu yapacaksınız. Mesela ne demiştik? 20-30 milyara muamen bedel, yani 30 milyara yol yapılsın diye tespit etmişler. Hı. Sonra bu düştü, düştü, düştü, 10 milyara bunu birisi sapa sağlam yaptı dediğimiz ölçülerde. Birisi dönüp belediye demeyecek mi? Yahu belediye? Sen ne diye 30 milyara çıkarttın bunun muamen bedelini? Bak bunu çok kaliteli bir şekilde, hem de para kazanarak bu insanlar şu fiyata yaptılar. Bir dahaki ihaleyi yaparken acaba aynı metrekareye bir daha sizce otuz bin lira muammen bedelli açabilirler mi? Bu da başka bir kapının kapanması manasını taşıyor. Çok doğru. Yani e, bu da ihalelerde yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Çok yüksek muammen bedelinin belirlenmesi ve orada bir hani liralık işin beş liraya yapılması da büyük bir sorundu. E, Cevete'yle o çok daha konuşacağımız şeyler var ama şunu da söyleyelim. Belki Hani proje çok çok büyük, çok çok geniş. Ben de çok iddialı sözlerle dinleyicilerimize aktardım bunu. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte oluruz. Dediğim gibi gündem çok çok yoğun. İşte biliyorsunuz özellikle yargı noktasında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Evet. Türkiye çok sancılı bir süreçten geçiyor. Süresin yönetimi, adaletsizlik problemini de çözecek inşallah. Evet, yani <gülüyor> çok sancılı bir süreçten geçerken biraz projeleri konuşmak, biraz topluma umut da vermek gerekiyor. Yani çözümsüz değiliz hakikaten. Sadece siyasi iradenin, yani bu ülkeyi yönetmeye soyunanların e, tercih etmesi gerekiyor. Halkın yanında mısınız? Yoksa rantın ve e, bu ihalelerden gelecek yolsuzluk ekonomisinden beslenen bir yapıyı mı savunuyorsunuz? Çok net bir ayrım bu hakikaten. O yüzden ben sizin projenizi çok önemsiyorum. İnternet adresinden de dinleyicilerimiz daha detaylı girip öğrenmek isterlerse onları da Tavsiye ediyorum. internet adresinizi lütfen söyleyin. Nereden evet, okuyabilirler? www.büykaile.org sitesinden ee, özet bir deta şey, yapı görebilirler yine. De. Evet. www.büykaile.org sitesinden görebilirler. Altını çizelim. Cevdet Tellioğlu bunu e, işte aman AKP yapmasın da CHP yapsın ya da CHP yapmasın da MHP yapsın gibi bir şeyiniz yok Zaten Siz geçmişte, diyorsunuz ki, evet. zaten hatırlarsanız geçmişte ben e, beyaz masayı da kurdum, aynı şekilde çözüm masasında CHP'de, aynı şekilde DSP'de mavi masa, evet. e, aynı şekilde Anavatan Partisi'nde de mavi hat. Yani yeter ki halkın işine yarasın. Evet, yani burada siyasi parti noktasında bir şeyiniz yok, sadece. Bu iradeyi gösterecek bir parti aranıyor diyelim burada. <gülüyor> Öyle diyelim yani bu tercihi yapacak, bu iradeyi gösterecek bir siyasi parti aranıyor. Hakikaten bu proje herhangi bir belediyede uygulanmaya başlandığı anda bir ay içinde, iki ay içinde o belediyede yaşayan yurttaşların da hayatının değişeceğini düşünüyorum. Hele de bir bir senelik, iki senelik süreç sonrasında oluşacak katma değeri düşünemiyorum. İnşallah bu noktada da bu projenin bir sahibi çıkacaktır diye de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ceydet Bey. Bence bu projenin sahibi halk kesinlikle çıkacak zaten. Evet, teşekkür teşekkürler. teşekkür ederim Sevgili dinleyenler bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.